Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm katkılarından dolayı Kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Yelte Takım. Bugün stüdyoda üç tane konuğumuz var. Kubilay Önal, İstanbul Büyükkent şu Mimarlar İstanbul Büyükkent Şubesi Başkan Yardımcısı. Gülay Uyan, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu üyesi ve Serkan Öngel, Mimarlarız Odası Araştırma Danışma Kurulu üyesi aynı zamanda DISKAR uzmanı. Bugün aslında benim iki hafta, üç hafta önce açtığım mimarlık mesleğinin çalışma koşulları ya da mimarlığın bugünkü durumunu konuşacağız. Mimarlar Odası bu konuda en zengin araştırmaları yapan kurumlardan biri. Hatta belki tek <gülüyor> diyebiliriz. Estağfurullah. <gülüyor> aslında benim bu konuyu açmadan önce, programdan önce biz de biraz konuştuk. Bugün işte mimarlık mesleğinin geldiği yer, çalışan mimarların durumu ya da bugünkü mimarların sayısının artması tartışalım demiştim. Size sözü vereyim isterseniz. Evet, e, tabii çok konu geniş bu bu program için. Çünkü biz sadece giriş yapabileceğiz. Ee, şöyle diyelim, yani mimarlık Türkiye'de e, ne zamandan beri kitlesel meslek hale geldi. Belki en önemli problem bu. Yani e, ihtiyaçtan fazla e, bir e, okullaşma süreci var ve kontenjan sonra sürekli artıyor. Biz bunu mimarlık eğitim kuruludundan, yani 2001'den beri a, a, temel olarak aldığımız konulardan, gündemlerden biridir. Türkiye'deki okullaşma süreci ve yani e, mimar arzı sorun ve bunu ihtiyaçla denk düşmemesi konusu e, buna rağmen e, e, belli bir süre durdurduğumuzda söyleyeyim yani 2001'den 2006'ya kadar durdurduk hasta süreci yani o yıllarda e, 2000'lerin altında birazcık kontenjan sayısı vardı e, yıl, yıl bazında fakat 2006 e, 2007'den sonra 2008'de 2600'e yıllık kontenjan ve şimdi de 6400'e yükselmiş durumda ve bu ister istemez arzın bu derece geometrik olarak artması son 5-6 yıldır yeni bir aslında işsizlik biçiminin doğmasına da neden olan bir süreci yaratıyor. Tabi bunun nedenleri var, küresel nedenleri var, ülkesel nedenleri var. Ee, ama yani 2000 kendi de problem yoktu denemez ee, Bunlar yani sürekli bir e, planlama yani her bahsettiğimiz Aslında istihdam planlamasına bağlı olarak e, eğitim kurumları e, kendi kontenjanlarını belirleme için bu açık giderek büyüyor Eskiden de bu açık vardı e, ama giderek büyüyor bu hakikaten önümüzde e, ciddi bir e, sorun alanı oluşturuyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? Ee, i̇şte çabalayacağız. Yani sonuçta bir göke gideceğiz. <gülüyor> Değişik şekillerde başvuracağız. Ee, bir şekilde de bizi ilgilendiren en önemli kısmı bu eğitimle verilmiş lisans hakkının e, garantisiyiz biz. Dolayısıyla da bu kozu birazcık e, oynayacağız. E, ve yani bunu, bu bir şekilde bunu engellememiz olmamız gerekir. Önümüzdeki vehamet açısından yani problemli bir gelecek bizi bekliyor genç öğrencileri bekliyor. Tabii Burada bu... önemli bir payın da e, özelleştirme süreci dinamisine denk düşen gerçi bunu kızıyorlar e, böyle söyleyince vakıf üniversitelerindeki kontenjan payının çok yüksek olmasıdır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tabi bir de onda yani hem iki tabaraftı hem vakıf üniversitelerinin kontenjan sayısının çok artması hem de devletin aslında yeni üniversiteleri, altyapısı olmayan yeni ya üniversiteleri. Hayır, hayır, 96 evet. okul var 2014-2015 dönemine ilgili üniversite seçme sınavının sonucunda kontenjan alan. Bunun şu anda 134 olduğu söyleniyor bunun yarısı devlet okulu. Ha, henüz kontenjan almaması, almayan ama... Dolayısıyla yani dostlar yani 134 70'e yakın devlet okulda e, var. Yani onda, e, tabii bu payın <gülüyor> giderek nasıl artacağını düşünün. Tabii bu ya yani bu çözümün üzerinde ben düşünken iki türlü. E, yani şunu düşünüyorum açıkçası. İki türlü demek yanlış oldu. E, mimarlık okullarındaki eğitimin de aslında tek tip bir mimar yetiştirme e, çabası da aslında bu, bu durumu daha da açık ortaya koyuyor. Yani eğer mimarlık eğitimi çeşitlenebilirse Hani ...sadece nasıl diyeyim seçkin bir meslek olarak mimarlık eğitimi değil... ...farklı mimarlık yapma biçimleri doğrultusunda da bu eğitim gerçekleştirilebilirse... ...o zaman belki bu soruna bir çözüm olabilirmiş gibi kendi kafamda kurduğum çözümlerden biri bu. Aslında tabii bu süreç sadece Türkiye'ye özgü bir süreç değil... ...dünya genelinde emeğin, vasfın giderek farklılaştığı bir süreçten geçiyoruz... Bir önceki dönem yani daha çok sanayi toplumu diye kategorize ettiğimiz dönemde daha, e, baktığımızda yeniden üretim alanlarının e, bu denli piyasalaşmadığını. Zaten temel misyonunda aslında e, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik o sistemin devamına odaklandığını görmek mümkün. Şimdi bu alanlarda yeniden üretim alanları da hızlı bir şekilde piyasalaşmaya geçti. Kent toplumuna geçişle beraber. Bunun yarattığı bir... E, bu piyasalaşma sürecinin yarattığı bir yeni e, evredeyiz aslında. Ve dünya genelinde de çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor her anlamda, istihdam anlamında da. E, ve e, bu sürecin temel dinamiklerinden biri de inşaat sektörü. Yani inşaat sektörü sadece Türkiye'ye has bir e, gelişim trendi içinde değil. Hatta yakın dönemde işte bir 10 yıllık periyotta e, inşaat sektörünün büyümesi hedefleniyor. Yani gayri safi milli, dünya gayri safi milli hastası içindeki payının artışından... Tabii bu beraberinde bu e, sektörle bağlantılı meslekleri de ilgilendiren temel bir konu ama e, daha kritik olan konulardan bir tanesi e, giderek bu e, iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeyle beraber e, ve bilgisayarlı e, tasarımın bilgisayar boyutuyla birlikte ele alınması birlikte e, vasıf kavramının e, niteliksel anlamda yaşadığı erozyon. Ee, ve bu da e, insanların çok rahat e, işte bir taraftan eğitim süresinin uzadığı ama diğer taraftan edinilen bilginin yani mesleki pratik, mesleki eğitimde edinilen bilgilerin e, çalışma hayatında karşılığını bulamadığı bir e, noktaya evriliyor ki tam da aslında mimarların şu an yaşadığı problem bununla bağlantılı ama sadece dediğim gibi mimarlık mesleğiyle sınırlı Hı -hı. bir e, durumdan bahsetmek e, mümkün değil. İşte Türkiye'de gerçekten son 10-12 yıllık dönem inşaat sektöründe çok ciddi bir yükselişin olduğu bir dönem olarak gerçekleşti. İşte istihdam 960 binlerden kriz sonrası 2001 2002den sonra 2 milyonlara ulaşmış durumda. Bunun yarattığı bir i̇nşaat ihtiyaç, sektörü. bir talep Hı. tabii inşaat sektöründe. Genel olarak bir inşaat olduğu, sektörü, evet. mimarlardan söz etmiyorum. Evet, genel anlamda ve burada hani profesyonel meslek grupların payı da işte 90 bin falan yani inşaat mühendisi, mimar ya da diğer e, kategoride eğer ilgili e, meslek grupları varsa. E, şimdi buna karşın çok ciddi büyük bir e, arzın olduğunu görüyoruz ve bir planlama algısının koptuğunu görmek mümkün. Yani daha önceki devlet planlama teşkilatının çıkarttığı kalkınma, bakanları, kalkınma planlarına baktığımızda e, düzenli olarak e, teknik meslek gruplarının işte mimar sayısının, mühendis sayısının tek tek başlıkları altında planlandığını görmek mümkün. Yani arızı talebi e, dengeliyorlar. Şu an son iki e, plan döneminde bunun olmadığını e, görüyoruz. Tabii bunun e, artık çünkü yani bir ...fazlasıyla bir e, iş gücü e, arzı söz konusu e, ve bu arzın e, karşılayabilecek bir talep de yok ortada. Hani bunu beklemek de e, çok e, tuhaf bir e, durum olacak... Dolayısıyla bu belli başlıklarda mimarlık mesleği içinde diğer meslekler içinde aslında belli oranda işsizliği yani eğitimli işsizler şu an çok ciddi yüksek sayılarda biliyorsunuz işte rakamlar normal işsizliğin çok daha üzerinde rakamları yüzde on üçlere on dörtlere üniversite mezunu işsizlerin oranı. ...çıkıyor. Bu kadınlarda tabii çok daha fazla. Bu... ...alana baktığımızda ciddi bir... ...işsizlik gerçeğini daha yüz yüze... ...kağınca aynı zamanda bir işçileşme sürecini... ...görülüyor. Tabii beraberinde de aynı zamanda... ...giderek bu işte insanların... ...kendi işlerini yapabilme şeylerinin... ...bu... ...vasfın da nitelik değiştirmesiyle... ...beraber büyük ofislerde... Ya da işte kendi işini yapıyor yanılsaması altında. Yani biliyorsunuz ücretli çalışma bağımlılık biçimidir ama şimdi belli bir yere bağımlı ama kendi işini yapıyormuş yanılsaması ile çalışan bir tipoloji oluşmaya başladı. Bir de bunun bir başka boyutu da tabii meslek dışı işlere kayma. Bu da çok yaygın bir durum. Tasarım burada bir bütünüyle aslında işlevsizleşiyor, değersizleşiyor. Tasarım esas işi olması gereken ee, ...alan e, giderek daralan bir alan duruma gelmiş durumda. Ee, i̇şte bilgisayarlar pek çok şey zaten e, hazır e, şablonlar halinde size sunuyorlar. Ve siz de e, bu kadar kolay edinilen vasıflar üzerinden bir e, tutum almaya e, çalışıyorsunuz. Ve dinamik bir e, durum var. Meslekte parçalanma var. İşte üretim süreçlerindeki parçalanmayla bağlantılı olarak... E, ...mimarlık mesleği de e, bu parçalanmanın e, bir... E, ...parçası haline gelmiş durumda. Tabii ee, o e, lafınızı kestim. E, bu e, meslek... ...bir süre sonra piyasanın içerisine meslek adamı... ...yerine bilgisayar operatörü... ...olarak ...yani zaten mesela e, gündemde olan bir yasa tasarısı... E, ...söz konusu. Onun da aslında gündemlerinden bir tanesi de bu. Yani kolayca sertifikasyon programlarıyla... ...teknik elemanların... E, ...işte 4 yılda, 5 yılda aldığınız... ...diplomaların yerine geçecek... ...belgelere sahip olarak, işte mimar, mühendis olarak... E, piyasaya e, çıkacağını görmek mümkün. Yani bu ağır baskılar var, ağır yönlendirmeler yaşıyoruz. Son özellikle birkaç yıldır gerçekten hem okullaşma seriyonu bu yasama süreçlerindeki hani meseleyi açacağı yerde tıkayan yani problemi çözeceği yerde tıkayan bir süreci yaşıyoruz ama bunu yalnız ben başka bir şeye gideceğim. Bu siz ilk başta başlarken konuştuğunuz çeşitlenme ifadesi. <gülüyor> kullandınız. Bir de farklılaşma koyalım. Yani iki tane iki tane <gülüyor> şey. Yani mesleğin özünde epeydir yaşanan bir kriz zaten var. Yani bu sadece e, küreselleşme sürecinin dinamiği içinde şekillenen değil. Zaten kendi e, şeyinde de gelişen bir süreç olarak. Tabii bununla örtüşen e, bir durum var. O da gerçekten tasarımcı azalıyor. Yani kitlesel meslek olarak e, çoğaldığı sürece bakın her üç Türk dünyadaki mimarlık öğrencisinden bir Çinli, yani bu kitleselleşmenin hı hı. nereye geldiğini göstermek açısından söylüyorum bunu. Yani dolayısıyla yani burada onun da nerede dikkatimizi çekmesinde de Çinli öğrencilerin bütün öğrenci yarışmalarındaki bütün ödülleri almasından bir ilgimiz doğdu. Oradan öğrendim. Şimdi. Bu gerçekten Çin'deki yatırımlarla beraber düşündüğünüz zaman bu kitleselleşme yani ileride e, çok net olarak söyleyeyim tasarruf sayısının çok çok çok az olmasına neden olacak dolayısıyla eğitimin sadece yani ülkemizde değil tüm dünyada aslında yeniden kendisine bakmasını gerektiren e, biz dışarıda konuşuyorduk <gülüyor> biz serüvene doğru gitmek zorunda yani bu açıkça önünüzde duruyor yani bunu İran tekilde söylüyordum Marokko bölüm başkanları etkin grup toplantısında yani e, temel sorun bu. Yani e, kamuda çalışan e, mimar, e, ücretli çalışan mimar veya değişik sektörlerde kendi mesleğiyle ilgili çalışan mimarların hepsi mimar gözüyle bakıyorlar. Biz bunu atlıyoruz sürekli. Hep bir proje hizmeti üretimine indirgemiş durumdayız ve bu aşılmadığı sürece e, e, biz bu krizi sürekli yaşayacağız. Son olarak şeyi söyleyeceğim. Bunu dünyada AIA ve RIBA özellikle AIA, yani Amerikan Mimarlar Birliği Vizyon 2000 Tarsman için önemli materyal olarak bunu konuştu. Yani e, bunları 90'larda aşağı yukarı ve bunun da altını çizim. En sonunda bunlar iş gücü tanınmasını çoğalttılar. Yani indirge indirgemediler, çoğalttılar. Yani iş tanınmasını, iş gücü tanıması çoğalttılar. Ve bu, bu önemliydi. Bizim de bundan yararlanmamız gerekiyor. Tabii biz bunu daha önce birkaç kere programda da e, konuşup tartışmıştık. E, genelde hani genelinde mimarlık eğitiminin okullarda herkesin ok mezun olduktan sonra kendi tasarım bürosunu açıp... E, Proje hizmeti vereceğine dair bir ihtimal, en azından böyle bir yanılsama var tam anlamıyla. Yani herkes o hayallle. Bizim neslimiz için bu belki böyleydi ama şimdi artık değil. E hala öyle pazarlıyorum mimarlık. Hay hay, sonuç çürün böyle değil? Yani şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Galiba e, gittikçe eğitim de bir sektör yani in, inşaat nasıl bir sektör oldu ve artık insanların ihtiyacını karşılamaktan çıkıp bir pazara e, hizmet evet. üretir oldu eğitim de bir sektör artık ve o da e, bir pazar yaratıyor ve o pazara hizmet üretiyor mimarlığın da bir şanssızlığı var e, mimarlık e, sermayesi en düşük ya yani en az sermayeyle açılabilen eğitim ...bir yandan. Dolayısıyla... ...bütün okullarda kolayca mimarlık okulu... ...açabiliyorsunuz. Tabii bir laboratuvar ihtiyacı, i̇htiyacı yok. yok evet. Şey, i̇htiyacı evet. Bir de galiba zaman... başka faktörler de var ama... ...onun girmeyi tartışmaya. <gülüyor> ee, yani... Ee... ...neyse... ...burak kesim ben. <gülüyor> İkinci bölüme geçelim. geçelim. <gülüyor> tamam, aslında... ...bu konuların dışında... ...aslında bu konuların hepsini daha... ...nasıl diyeyim... ...daha geniş tartışacağınız bir seminer... ...var... Hatta bugün programın yayınlandığı gün olan 5 Mart'ta şu an başlamış olan Mimarlık Semineri 2015 var evet. düzenlediğiniz. Ve başladı 1969 Mimarlık Semineri bağlamında geleceğe bakmak. Evet. Şimdi çok küçük bir hikayesini anlatayım. Hı -hı. Kurucu niye bu gündeme getirdik? Aslında hep bir... ...geçiş döneminde olduğumuz varsayım... ...hep böyle kendi aramızda dillendiriyorduk... Bir, bir, ...sonra bunu bir... ...yeniden... E, de, ...mimarlık bazında... ...demin konuştuğumuz konular bağlamında... ...yeniden nasıl değerlendirebiliriz bu krizi... ...bu de, geç, geçiş, geçiş sürecini... ...nasıl değerlendirebiliriz... ...diye e, düşünürken... Biz yıllar önce yapılmış bir programa, yani 1969 yılında yapılmış bir maksimileri kitapçığına ulaştık. Daha doğrusu kitap, bizim kütüphanede şöyle kenarda bir yerde duruyordu. <gülüyor> ee, çünkü bunlar başka metinlerde, yani daha sonra yazılmış metinlerde çok fazla referans olarak kullanılmadığını e, kullanılmamıştı. Dolayısıyla biz o kaynağı kendi elimizle e, vardık ancak, gözümüzle vardık. Ve ilginç bir e, kitap olarak gördük. Çünkü e, 69 yılında, gene o dönem bir ara dönem ve 65-75 arası dönem ve Türkiye'de gençlik hareketlerinin yükseldiği bir anlamda bu aslında kapitalizme uyarlık sürecinde bir anda yaşandığı. yani elleri şeyi geçmiş arkasında tam olarak geç, geçiş dönemi sayılabilecek uluslararası yatırımların çoğaldığı bir bir dönem. Ee, ve bu ıı, kitlesel üretim bağlı, gece konut sorunu artıyor. Konut konutta kitlesel üretim sorunu ıı, değerlendirmeye çalışıyor. Bir başka faktör gene yine eğitimle ilgili olarak. OTTÜ'de ıı, mimarlık eğitiminde yöntem değişikliği tartışılıyor. Yani burada önemli bir ayraç bu. Mimarlık ıı, yetenek işi midir, öğretilebilir meslek midir? Yani gibi bir ayrıma giden bir çatışma var eğitim ortamında. Bütün bunlar yan yana geldiğinde... Bunları birlikte değerlendirelim diyorlar ve bu o, oturum yapıyorlar. Bunun içinde kimler var dediğiniz zaman müthiş. Şu anda e, saysak hepsini işte bir raydan başlayarak saysak. Yani Türkiye'deki e, özellikle sosyal bilimler alanında ve muhakkak alanında, planlama alanındaki e, ent bugünkü entelektüel düzeyimiz onlara borçlu olduğumuz insanlar <gülüyor> çoğu. Dolayısıyla e, bacalarım çok önemli çünkü tamamen... O, o, o, o güdülüyor o, etkinliğin oluşmasını. Maruf Önal o dönem başkan ve e, belli bir düzenleme kurulu var. O Önder Şen yapılıyor düzenleme kurulunda, Gürol Gülkan'ın düzenleme kurulu Ersin Kulaksızoğlu düzenleme kurulunda birisinin ismi unuttum şimdi ama bir kişi daha var. Ve bütün bunlar e, çok disiplinli bir ortamda yöntem çok güzel, çok onu beğendik ve bütün aslında konu bir etkinlik içinde. Aslında ayrı ayrı sempozyonlar konusu olacak birçok bir konuyu bir etkinlik içinde yapılıyor. Ama bunu da seminer formatında yapılıyor. Bu çok önemli. Yani bir temel değişim sürecinin alt temalarından bir tanesini bir bildiricisi oluyor ve o eleştiriliyor. Oturumlar böyle şekilleniyor. Biz de aynı bu tekniği, yöntemi alarak 2015 programını gerçekleştirmeye çalıştık. Ama kaç yıldır çalışıyoruz derseniz aşağı yukarı beş yıldır. Yani 2010'dan geçtik büyük ihtimalle. <gülüyor> aşağı yukarı beş yıldır. <gülüyor> evet, yani böyle e, bir serüven. Bugün e, e, İlhan Tekeli ve Doğan Kuban'ın sunuşuyla başladık. Şimdi birazdan da Korkut Borat'a bu üçü de 69 seminerinde de zaten varlandı. Ben e, bir şey okumak istiyorum e, seminerin broşüründen. E, Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum sosyoekonomik koşullar, gençlik olayları ve öğrenci bulanımları tüm bir yapısal değişim içinde bulunduğumuzun belirtisidir. Değişmekte olan yapıyla birlikte mimarlık evrimi de farklılaşacaktır. Mimarlık gelenden başka bir biçime bürünmekte yeni anlamlar kazanmaktadır. Mimarlık hizmetlerinin ülkemiz koşulları ile tutarlılığını sağlamak zorunluluğu sorunlara zaman geçirmeden eğilmeyi gerektirmektedir. Bu aslında çok bugünden söylenmiş bir <gülüyor> o yüzden yani paragrafken yani. bu 1969 mimarlık seminerinin arka kapak Tabii notu. Tabi yani tarihsel olarak baktığımızda içe birikim sermaye modelinin hı hı. yani itekameci sanayileşmenin evet, dediğinin evet. ilk böyle etkilerini evet. yaşanmaya başladı 60'lı yıllar. Ve onların sonlarında yaşanan bir süreç yani bugün de mesela küreselleşme sürecinin meslekte ciddi bir... ...dönüşme yol açtı. İşte mesleğin... E, ...çeşitlendiği, işte uzmanlıkların... ...çeşitli uzmanlıkların oluşmaya... ...başladı ve o parçaların her biri için... ...yeni bir, bir tek alanda... E, ...bütünü görmeyen, tek bir alana sıkışmış... E, ...yeni... E, ...mesleki pratiklerin açığa çıktığı bir... E, ...süreç. Dolayısıyla buradan da belki bir... ...ortaklık e, kurulabilir. Hı hı. Yani... E, ...yeni bir... E, ...pencere, yeni bir dönem. Şimdi yeni bir dönem var. Yeni bir dönemi tartışılıyor. O anlamda belki konjektör olaraktır çok... ...denk gelmiş diye evet. düşünüyorum. Yine mimarlığa bir bütünlüklü... Ee, ...bir bakışa gerek var diye düşünüyorum. E, <gülüyor> umuyoruz düşünüyorum. yani bu... bu ...tartışmalar... E, ...69 semineri unutulmuş 70'li yıllar içinde... ...ama... E, ...aslında unutulmuş olması... ...onun işlevini yapmaması anlamına gelmiyor. Çünkü 70'li yılların tezlerinin aşağı yukarı... ...aslında 69'da bu seminer... <gülüyor> ...bağlamında oluştuğunu görüyoruz ama sadece... E, o ...etkinlik unutulmuş bu umarım bu da unutulsun ama bu da yeni e, açılımlar yeni e, düşünce e, oluşumlar <gülüyor> o düşünce alanları oluştursun fikirler geliştirsin ve doğal olarak da pratikler geliştirilsin. Ben böyle yani kendi kişisel nasıl diyeyim <gülüyor> hobim gibi. Arada işte Arkitek Dergisi'nin eski sayılarına <gülüyor> internetten <gülüyor> bakıyorum ve bu gerçekten çok enteresan. Bazen bugün çok güncel olduğunu düşündüğümüz bir konunun yıllar evvel tekrar bunun tartışıldığını ve aslında o sırada insan şeyi fark ediyor. İşte o zamanlar dediğiniz gibi yani o zamanlar tartışıldığı için bugüne kadar taşınmış olan düşünceler ve fikirler oluyor. Onların üzerinden Bazen hafıza kaybı yaşıyoruz bir, ama... Tam öyle değil. Biraz mimarlığın kendine özgü Türkiye'deki e, protein olgunlaşamamasından kaynaklanan krizler sürekliliği var bir yanda. Ama bir yanda da içinde de farklılıklar var. Çünkü distal etkenler farklı. Mesela seminerin tamam temel olarak meselenin öz, aynı ama içine girdiğiniz zaman kitlesel üretim tartışmasının... ...nasıl yapıldığını görürsünüz orada hani bugün biz onları artık konuşmuyoruz farklı. Tabii tabii ama yani bunu şey yaparken bir yandan da nostalji şeyinden ayırmak lazım. Daha önce programda <gülüyor> konuştuğumuz <gülüyor> vardı. <gülüyor> 1940'lı senelerden bir dergi getirmiştim ayda bir diye işte bir gündelik bir dergi ve o dergide Eski İstanbul Yeni İstanbul diye... ...1940 İstanbul'uyla işte Osmanlı gravürlerini karşılaştırıyorlardı. Ama tabii ki bu dediğimiz mesela böyle bir nostaljik bakıştan çok dediğiniz yani. gibi durum aslında hep. Yani, yani. Her zaman evet. bir eski bir yeni var. <gülüyor> eski yeni var. <gülüyor> ee, seminerler e, Mimar Sinan'da. Mimar Sinan Güven Üniversitesi Sedat Hakkı Erdem oturttuğumunda. Otur, beş, altı, yedi Mart bugün başladık. Hı hı. Yarın devam edeceğiz. Oturumlarımız, e, ya biz şöyle yaptık aslında. Biz bunu yöntemsel olarak e, biz düzenleme kurulu marifetiyle öğretmedik. E, beş yıldır yapma nedenimiz de biraz böyle bir serüven. Yani biz aslında 8 ana alanda yaklaşık 23 tane danışmanların aslında danışman niteliğinin öte düzenleyici rol aldığı bir süreç içinde örgütledik. Bir, bir, birinci aşamada biz 2013'te bu işi atölye sürecini bitirecektik. O sırada gezi olayları <gülüyor> patladığı için otel sürecini <gülüyor> e, <gülüyor> iptal etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bir sonraki dönemde yeniden inşa ettik. dolayısıyla biraz hani e, ...yeniden örgütledik. E, atölye <gülüyor> sürecini... E, ...birazcık e, öne alarak... E, ...yeniden inşa ettik. Dolayısıyla... ...yani bir süreç biraz yöntemsel olarak da... ...farklı gelişti. Onu demek istedim. E, araya da Gezi de tuzlu bir <gülüyor> oldu. Yani iyi oldu o anlamda. <gülüyor> e, <gülüyor> Gezi'den bir şeyler öğrendik. Dolayısıyla hani... E, bu, e, ...uzun zamandır... ...emek veriyoruz. E, sonuçta e, dediğim gibi... ...bunun bir sonuç bildirsin. hedeflemiyoruz. Ama bu etkinliğin, bu yöntemin daha çok kullanabileceği ortamlar yayılıyoruz. Umarım devam da eder. Evet. Etkinlik tekrar söyleyelim. Bugün, yarın ve cumartesi yani günü devam ediyor. İsimlerden Hızlıca isimlerden de bahsedebiliriz. Biraz evet. vaktimiz ee, azaldık. Şem, belirici, yani çok var tabii ama Korkut Boratavla başladı. Vilsay Kuruş'ta devam ediyor bildiriciler. Bildiriler. Tarık Şengül arkasından Beyza Üstün, Aykut Çoban ve Kalabalık bir ekibinin oluşturduğu çevre atölyesinin e, şey, bildirisi bilgisi olacak. Arkasından Ali Akay, arkasından e, gene Salt or, e, araştırma programı yürütücüsü Ferit Çöner. sonra gene planlamaya geçiyoruz oradan Sezai Göksu ve Feridun Duygular. Feridun Duygular eski bir e, Bayındırlık Bakanlığı Genel eee Genel Müdürü. E, ondan sonra mimarası eski başkanım Bülent Tuna. Ondan sonra da e, e, tartışma e, böyle, yoğun olarak yapacağız. iki oturum var. Mimarlık ve devrim ve yeni toplumcu mimarlık. Bu ikisi özel bir oturum niteliği kazandı. Hı hı. Bunlar e, çünkü biz burada tartışmak istiyoruz açıkça. Güven Arif Sargın, Ali Cengizkan, Murat Günaydın ve Bülent Batuman mimarlık ve devrim konusunu. Yeni toplumcu mimarlıkta Bülent Batuman, Murat Ulu, Züval Sinan Omacan e, ve gene Güven Arif Sargın. Son oturumumuz, bilişim konusu. birlikteki değişim süreçlerini, mimarlık etkisini yeri Orada da e, Yüksel Demir ve Selin Balcısoy bilişimci Sabancı Üniversitesi'nde Yüksel Demir de itidan e, hocamız. Bunların oturumu olacak. Son olarak da Ruşen hocamız duaya bir e, hocamız olarak bizi toparlamaya çalışacak bu oturumlar <gülüyor> Sonuç ve değerlendirme bölümü. Tabii unuttuklarımız için kusura evet. bakmayın. E, bu ba şu anda program. <gülüyor> <gülüyor> programın tam haline mimaris.org adresinden herkes ulaşabilir. ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için biz teşekkür, biz teşekkür, biz teşekkür ediyoruz. ediyoruz açık mimarlık programında bu hafta Serkan Öngel, Güla Güyem ve Kubilay Önal'la konuştuk. Önümüz Açık Mimarlığın programlarını açıkmimarlık.blokspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.